Hatalarında bile bile ısrar edenlerse adalet gereince elbette hak ettikleri karşılığı buluyorlardı. Allah Resulü alemler rahmet olarak gönderilen erciğdi. Bütün hayatı rahmet ve merhamet örnekleriyle doluydu. Onun şefkatini, rahmetini ve merhametini gösteren o kadar çok hadise var ki. Müslim'in bir bahsi 87 nolu hadisteki örnek gibi.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 Adalet, dini, müntesiplerini her vesileyle affetmeyi, iyiliği, hüsnü muameleyi, hüsnü zanlığı, merhameti, kardeşliği, muhabbeti, adaleti, gerektiğinde mal ve can ile cihadı, her türlü güzel ahlakı tavsiye eden bir dini musama, tolerans ve hoşgörü dışında herhangi bir sıfatla tasvir edilmeyen bir mükemmellik.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 incitici ve anlaşılamaz veya zor anlaşılır beyan ve davranışlardan titizlikle kaçınmak, bu davet tarzında vazgeçilmeyen bir esastı. En güzel şekilde mücadele etmek, karşıdakinin üzerine fazla yüklenmeksizin, onu kötüleyip rezil ve etmek sizin tartışmak gerekir ki, muhatapta da kendisini davet eden kimseye güvensin ve, asıl gayesini münakaşa edip üstünlük sağlamak olmadığını,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 bu zamane ve taşımamız icap eder. İbni Şam'ın siresinde geçer ki, konumuzu bugün bu sohbetimize böyle kapatalım. Allah Resulü'nün örnekliğini bahsetmişken. Çünkü Kur'an'ın terbiyesiyle yetişmiştir. Kendi nefsi için öfke barındırmaz. Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda amcası Hz Hamza'yı Mekkeli müşrikler tarafından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 bir zerre olsa ne yapabiliriz onun gayreti içerisinde radyo sohbet 16 17. yılında gayretimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Dualarımızdasınız, dualarınız olabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.